Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmeduhu w نستaynuhu w نستaghfiruhu w na'udhu billahi min shururi anfusina ve min sayyiati a'malina w man yahdihillahu fala mudilla lahu w man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha la sharika Ve w ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رغيبا يا أيها الذين ومن يتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم لما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أستقى الحديث كلام الله vel hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesatuhha ve kullu muhtasatin bidda ve kullu bin atin dalala ve kullu dalanatin finnar Sevgili kardeşler Buhari'nin ikinci kitabı olan iman bahsine devam edeceğiz bugün ve inşallah bir aksilik olmazsa bu iman kitabının hadisleri bitecek ondan sonra önümüzdeki haftaya ilim kitabından devam edecek şekilde hadislerimizi bitireceğiz Bugün okuyacağımız hadislerin ilki Aşere-i Müveşşire'den olan Talha bin Umeydullah radıyallahu anh'tan gelmekte. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saçı başı dağınık olan Necid ehlinden bir bedevi geldi. Onun sesinin umutusunu, şiddetini biz uzaktan duyuyorduk. Ama ne dediği anlaşılmıyordu. O yaklaştı. Yaklaşan kadar böyleydi. Yaklaştığında bir de baktık ki İslam hakkında Asus Aleyhisselatü soru soruyormuş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir günde ve gecede beş vakit namaz kılmak. Beş vakit namazın dışında başka bir namaz var mı? Beş vakit namaz dışında kılmamı başka üzerine vacip bir namaz var mı diye sordu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hayır. Ancak sen kendin tavuğu yapmak istersen yani nafile namaz kılmak istersen başka nafile kılmak istersen kıl ama başka fazla namaz yok üzerine devamen a.s. ikinci şart olarak ramazan orucunu tutmandır dedi ve de bir aynı şekilde gene ramazan orucu dışında üzerime başka bir oruç var mı vacip mi senede a.s. yok fakat tatavu olarak nafile olarak istersen başka sen bilirsin dedi Sonra Aleyhisselatü Vesselam ona hitaben zekatla zikretti. Zekattan da bahsetti. Adam da tekrar cevaben o zekatın dışında başka var mı üzerime vacip bir e, maddi külfet, maddi e, vücubiyet? Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şekilde. Hayır ama tatavu yani nafile olarak vermek istersen başka dedi. Adam öğreneceğini öğrenip alacağını aldıktan sonra arkasını döndü ve şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki bu bana söylenenlerin üzerine ne arttırırım ne azaltırım. Aleyhisselatü Vesselam onun arkasından eğer doğru söylüyorsa felaha eredi. Kurtuldu dedi. Hadisimiz bu. Bu hadis hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Hadisin girişindeki Necid ahalisi dedik onun hakkında. Sonra daha hadisinin başka tarifleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Sonra da içeriği zaten belli. Birkaç kelime de ondan ederiz inşallah. Suriye Arabistan 5 bölgeden oluşur. 5 doğal bölgesi vardır. Bu 5 bölgeden birincisi Ürdün ve Öğren alt tarafı. Kuzey Arabistan bölgesi. İkincisi Mekke'yi ve Medine'yi içine alacak şekilde Denize sınır olan Cidde'de dahil Hicaz bölge. Üçüncüsü, Hicaz'ın alt tarafında Yemen'e sınır olan Asir bölgesi. Dördüncüsü, Asir'in hemen sağ üst tarafında şu an hiçbir insan yaşamadığı bir çöl bölgesi. Rub'ul-Khali, boş arazi manasına geliyor bu. Rub'ul-Khali, çok geniş bir çöl arazi orası. Beşinci ve son bölge ise bizim hadisimize geçen Necid bölgesi. Necid bölgesi de grubun halinin üst tarafı mekke Medine'nin doğusu ve Kuzey Arabistan bölgesi arasındaki asıl coğrafya. En geniş coğrafya orası Necid bölgesi. Bu bölgeden birisi geldi Aleyhisselatü Vesselam'a. Onun isminin de Duman İbni Salebe olduğu söylenir. Biliyorsunuz bir yerleşik hayatta olan, yerleşik hayat yaşayan insanlar var. Bir de Badiye dediğimiz şöyle ahalisi var. Bunu şöyle bizim anlayabileceğimiz ve bizim coğrafyamız uygun olarak ifade edecek olursak, şehirli ve köylü. Köylüler şehirli biraz daha kaba olur, dağınık olur, Edet kuralları biraz daha zayıf olur. Gerçi son zamanlarda ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesinden dolayı aradaki fark ciddi olarak kapanıyor ancak hala fark ediliyor. Şehirli ve köylü yayına geldiği zaman herkes hemen, hemen ayırt eder bunu. O dönemde de öyle. Çöl ahalisiyle, yerleşik ahali mutlaka birbirinden ayırt ediliyor. Bir de bu Necit bölgesinin bir özelliğini daha hemen zikredelim. Bilginiz olsun. Bundan 200-250 sene kadar önce e, İslam coğrafyasının tamamına tasavvuf ve bidatlar hakim iken ve o bölge Osmanlı'nın elindeyken e, Muhammed bin Abdullah'ın Ab, mücadelesiyle, girişimleriyle e, tevhidin tebliğ edildiği ve yaşanıldığı bölge olarak ortaya çıkmasına sebep Necid ahalisinin Muhammed bin Abdülvahab'ın davetine icabet etmesidir. Zaten kendisi de o bölgeden. Necid'dedir Muhammed bin Abdülvahab. Ve o bölgenin insanları ona e, inandılar. Onun davetini kabul ettiler. Sonra Suud, ilk Suud kralının ordusunu teşkil ettiler. Necid'in böyle de bir tarihte yeri var Necid ahalisinin. Hadisimize dönecek olursak Hadiste hemen hatırlatalım. Aişe Aleyhisselam sahabinin sorusuna cevaben 5 vakit namazı, bir günde ve gecede 5 vakit namazı, bir yıl içerisinde 30 günlük Ramazan orucunu ve mali vücut olarak mali bir görev olarak da zekatı zikrediyor. Başka bir şey zikretmiyor. Hadisin başka lafızlarında daha doğrusu devamında o da Buhari'de gene oruç bahsinde ilk hadis bu soruları sorduktan sonra İslam'ın şeriatlarını anlattı şeriatları anlattıktan sonra o sana ikramda bulunana yemin ederim ki nafile olarak hiçbir şey yapmayacağım Allah'ın bana vacip kıldığı farz kıldığı hiçbir şeyden okusan yapmayacağım dedi gitti Aleyhisselatü Vesselam da onun arkasından eğer doğru söylüyorsa kurtuluşa erer veya cennete girer dedi Aklımıza gelebilecek ilk soru bu Niye üç şeyi zikredildi de başka bir şey yok Hac yok Efendim, Haramları zikredilmemiş Diğer emirler zikredilmemiş Buna çeşitli şekilde cevap veriliyor ancak İslam şeriatını Ona öğretti deyince iş biraz daha netleşiyor Necid ahalisinden o kişi Geldiğinde geldiğinde İslam şeriatına ona ne inmişse Onu anlayabileceği tarzda Ve yerine getirebileceği tarzda Ona öğretti gitti daha belki de bir daha görmedi onu. Ki herkes mükellef tutulduğu şeyden sorumlu. Neyi öğrendiyse kendisi, neyi, neyi tebile edildiyse ondan sorumlu. İman bahsinde bu hadisin gelme sebebi nedir? İmanın şubelerindendir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve farzları yerine getirmek. Farz olan kılmak farz kılınanları, vacip yapılanları yerine getirmek. Dolayısıyla biz bu hadislerin anlaşıldığına göre başka hadislerle kıyasladığımız zaman da nafileleri yapmaktan mükellef değiliz. Allah bizi nafileleri yapmaktan sorumlu tutmadı. Bununla beraber biz nafileleri yapmakla hem Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayı ittibayı kastederiz. Hem de farzlardan eksiklerimizi, noksanlarımızı veya yanlışlarımızı Allah Azze ve Celle bu ümmete ikramen Farzların yerine sayacak. Ondan dolayı yaparız. Bir de kutsi bir hadifte Allah Azze ve Celle diyordu Yani ya, kulum bana en fazla farzları yapmakla yaklaşır. Nafilelerle de o kadar çok yaklaşır ki artıktan kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı konuşan dili olurum. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmaya bir vesiledir nafileleri. Yapmak ve çoğaltmak. Yoksa bizim hiçbirimiz ne namazların öncesine ve sonrasına kılınan nafile namazlardan sorumluyuz. Ne ayda 3 günlük, 2 günlük pazartesi, perşembe, oruçlarını tutmaktan sorumluyuz. Ne sabah vermekten sorumluyuz. Değil mi? Bunun gibi nafilelerden sorumlu değiliz. Ancak bunları yerine getirmekle bizim farzları yerine getirirken yaptığımız, ihmal ettiğimiz, eksik yaptığımız, yanlış yaptıklarımız onunla inşallah tamamlanacak. Bir de Allah Azze ve Celle'nin sevgisini, muhabbetini kazanmaya çalışıyoruz. Onun muhabbetini kazanmanın birinci yolu parızları yapmaksa ikinci yolda nahleler yapmak ve çoğaltmaktır. Evet, diğer hadisimiz Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan görmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yine iman bahsiyle alakalı bir hadis. Her kim bir Müslümana iman ederek ve ecrini Allah'tan umarak Müslümanın cenazesinde iştirak eder ve onun namazını kılana ve onu defnedene kadar onun peşinden giderse iki kıraat ecirle geri döner. Her bir kıraat ise bir Uhud dağı kadardır. Her kim de e, cenazenin sadece namazını kılar ve defnedilmeden önce geri dönerse muhakkak o da bir kıraat ecirle geri döner. Her bir kıraatin büyüklüğü de Uhud dağı kadar. Uhud dağı da bizim Ali Dağı'ndan biraz daha alçakça yüksekliği. Uzunluğu var ancak yüksekliği biraz daha alçak canından. Müslüman cenazesini iştirak etmek, namazını kılmak, defnetmek ve bu arada yapılacaklara, eğer e, imkanı varsa onun kefenlenmesine, kokulanmasına, cenaze namazını kılınacağı ortama taşınmasına, oradan kabir sana taşınmasına ve defnetmeye kadar iştirak ederse, bunlardan dolayı iki kıraat, ecir elde edecektir ki bunlar çok büyük ecirlerdir yok sadece namazını kılar deneyse o da onun yarısı kadar ecirle sevapla inşallah yerdir. Ancak bir şartla iman ederek ve ecrini Allah'tan umarım. Geçen haftalarda bundan bahsetmiştik tekrar söyleyelim. İman etmek bir kendisi mümin olacak, iman etmiş olacak aynı zamanda o yaptığı işin ecirine, faziletine, dindeki olan gerekliliğine iman edecek, inanacak. İkincisi ecrini Allah'tan ummak demiştik. Ecrini sadece Allah'tan olacak. Başka bir kastı, gayesi, arzusu beklenmesi olmayacak. Bir menfaat bulunmayacak. Ya cenazenin ailesi beni görmezse kınar. O ben cenazeme geldi, ben onun cenazesine gideyim. Yoksa yanlış anlaşılırız. Veya bak 40 yıllık komşusu yolda yanına gitmemle diye insanlar beni şey yapar, eleştirir. Veya şu veya bu. Hangi sebep olursa olsun. Allah'ın rızası dışında hangi sebep olursa olsun o sebep girdim işin içine ortada ne grahlar ne grah atayım. Şart iman ederek ve elini sadece Allah tanımana. Başka kastkaya olmayacak. Bu meselenin üzerine sırala duruyorum. Önce kendi nefsim için Allah şahittir, daha sonra sizler için. Hiçbir amel sadece Allah için yapılmadığı sürece Allah katına kabul olmayacaktır. Bir sorumlu olmayacaksın. Allah'a haşa kella, ortak edinmemiş isek eğer o halimizde veya Allah Azze ve Celle'ye kızdıracak bir hal içine düşmemişsek eğer bundan dolayı en azından en azından ecir almayacağız, ecil kazanmayacağız derslerimizde söylediğimiz o cehennemin kendisiyle tutuşturulduğu üç kişi hadisini tekrar hatırlatırım Resulullah Sellem <gülüyor> cehennemin kendisiyle tutuşturulduğu ilk üç kişiyi zikreder. Kimdir bunlar? Bir, dünyadayken Allah'ın kendisine maddi genişlik verdiği ve hayır hasenat kapılarının hepsini gözeten bir zengin. bolca sadaka veren bir zengin. İki, Allah'ın yolunu cihad ederek şehit düşerek Allah'a kavuşan bir Müslüman, bir mümin. Üçüncüsü de Allah'ın kendisine verdiği ilmi insanlara öğreterek din öğrenmesine ve öğretilmesine vesile olan bir alim. Allahu Teala bunları sırayla huzuruna alır. Her birine kendi nimetlerini dünyadayken verdiği nimetleri hatırlatır. Onlar da bu nimetleri hatırlarlar. Daha sonra sen bu nimetler karşılığında ne yaptın benim için diye sorar. Üçüne de tek tek ayrıca. Onlardan zengin olan kişiler ki, ey Allahım, ey Rabbim ben senin hayır kapılarından hiçbirisini ihmal etmedim. Hepsini sana e, şükür için nimetlerine şükür için ve seni sevindirmek, seni razı etmek için senin rızan için bütün kapıları e, doldurdum. Ne kadar hayırlı sanat kapısı varsa gittim. Bol sadaka verdim yani. Ö işin özü. Bol bol sadaka verdim. Bana verdiğin nimetlerden insanlara, ihtiyaç sahiplerine ikramda bulundum. Yalan söyledinler. Sen benim için yapmadın. Sen ne kadar cömert desinler diye yaptın. Sen ne kadar gönlü geniş, ne kadar el açık bir adam desinler diye yaptın. Benim için yapmadın. Kaldırın atın cehenneme. Der cehennemize emreder. Cehennemize bağlanır. onu alır cehenneme atar. Sonra ikinci kişi gelir. Aynı hatırlatma ve hatırlamalar onun için de yapılır. Aynı soru ona da sorulur. Sen benim için ne yaptın? Bu kişi Allah'ın yolunda cehalde bir şey düşen birisi, insanların gözünde. Sen benim için ne yaptın? Sorusuna cevaben, bu nimetlerimin karşılığında benim için ne yaptın? sorusuna cevaben o da der ki, ey Allah'ım ben kendimi ortaya koydum feda ettim en verebileceğim en üst şey canımdı senin yolunda canım feda ettim der yalan söyledin Bu da yalan söyledin buyurur sen benim için yapmadın sen insanlar ne kadar cesaret ne kadar savaşçı ne kadar güçlü kudretli desinler diye yaptın onlar da dedi zaten cehennem zebanını emreder atın cehenneme zebanını tutar atar onu Sonra alim kişi getirilir. Aynı sorular cevaplar onun için de vaki olur. Sen ne yaptın benim için? Bu nimetlere karşılık sorusuna cevabında Ey Allah'ım ben dinini öğrendim. insanlara da öğrettim. Der. Ona da aynı şekilde Allah Azze ve Celle bu ikrarını reddeder. Sen benim için yapmadın. Yalan söylüyorsun. Sen ne kadar bilgili bir adam. Ne kadar alim bir adam desin. Nerede yaptın? İnsanlara da dedi zaten. Der. Onu da aynı şekilde cehennem zıbaniyle Emreder, cehennem attırır. Bu insanların yaptıkları işler güzel işlerdi. İnsanların gözünde değerli işlerdi. Ancak Allah katında 5 kuruşluk, bir sinek kanarına kadar değeri yok. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'ye ortak koştular. İhtisap yapmadılar. İhtisap. Yani ecrini, sadece ecrini Allah'tan ummadılar. Başka beklentiler içerisine geldiler. Bu sebeple yapacağımız çok küçük bir haslet dahi olsa mutlaka onu yapmadan önce kalbimize danışacağız. Her hareketimizde önce kalbimize danışacağız. Bakacağız. O an kalbimizde Allah'ın rızası dışında başka bir beklenti, arzu var mı? Varsa o niyetimizi tasfih edeceğiz. Yani sadece Allah'tan bekleyeceğimiz ecri isteyeceğiz, kast edeceğiz. Diğer beklentilerimizden kurtaracağız kendimizi ondan sonra yapacağız. Yoksa o amel bu hadise belirtilen kişilere reddedildiği gibi kıyamet gününde bize de reddedilebilir kabul Allah Allah'a sınırız bu alem. Ama bunun için bize iş düşüyor. Ne yapacağız? Niyetimizi kontrol edeceğiz. Niyetimizi hep salih tutacağız. Bundan dolayı biz dua ederken Allah'ın niyetimizi ve amelimizi salih kıl deriz. Salih. Yani arınmış, temiz. Senin istediğin gibi yap deriz. Cenazeye iştirak edip de Oradan bir uhud dağa kadar veya iki uhud dağa kadar ecir elde etmenin birinci şartı iman etmek, ikinci şartı ecirin Allah'tan umarak ona katılmak. Başka bir beklenti, başka bir menfaat veya başka bir e, gaye gitmeden. Üçüncü hadisimiz bugün okuyacağımız 45 numaralı hadis kitabımızda Abdullah bin Masood'un hadisi Allah'tan gelmekte. o dedi ki Nebi Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Müslümana sövmek fısktır. Onunla savaşmak küfürdür. Müslümana sövmek. Sövmek deyince bizim dilimizde bu sadece küfürlü söz söylemek olarak algılanır. Bu doğru değil. Arapça söylemek daha geniş. Kötü söz söylemek. Dile dolamak. Lanet etmek. Hakaret etmek. Onu hoşlanmaya daha ona konuşmak. Sövmek dediğimiz bu. Her kim bir Müslüman'a bunu yaparsa bu fısıktır. Fısk yani günahtır. Haksızlık yapmaktır. Haktan ayrılmaktır. Onunla savaşmak ise küfürdür. Eğer onun canını onun kanını helal olarak algılıyorsa onunla savaşmakla öldürmek helal diye inanıyorsa bu ebedi cehenneme gerektirecek bir küfürdür. Büyük küfürdür yani. Yok bu şekilde inanmıyor da bir sebeple işte nefsine mağlup olduğu, öfkesini yenemediği veya tahrik çok fazlaydı, tahriklere kapıldı. İlahir başka sebeplerle ise ve o Müslümanın kanının kendisine haram olduğuna inanarak bu cahillikle bunu yapmışsa bu durumda o zaman küçük küfür işlemiştir. Ancak Allah Azze ve Celle onu gene dilerse cehenneme atar. Böyle birisi için de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kısas ile öldürülmeyi veya öldürülenin e, aile fertlerine bir fidye demeyi şart koşmuştur. Bunu yaparsa bir insan o zaman Allah Azze ve Celle onu bağışlar. Bir Müslümanı öldüren ya aile fertleri isterse öldürülen aile fertleri isterse kısasla öldürülür. Bu onun için kefarettir. Günahları o kefarete silinecektir. Ahirette buna sorumlu tutmayacaktır. Veya öldürülen aile fethleri eğer bir fidye isterlerse buna şimdi kan parası falan diyorlar. Fidye isterlerse o fidyeyi vermek zorundadır. O zaman da gene bu ona, onun bir ahına kefaret olacak. Onu ahirette hesaba çekilenlerden yapmayacaktır. Bu, bu fidye de öyle basit bir fidye değil. Yüksek bir fidye. Şu an mevla aklımda olmadığı için söylemiyorum. 46. hadisimiz Ubadem-i Samit radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kadir gecesinin hangi gün olduğunu veya hangi gece olduğunu haber vermek için çıktı. Bu esnada mescitte bulunan Müslümanlardan ikisi niza ettiler. Bunun üzerine Aleyhisselatü vesselam o Müslümanların yanına çıktı mescide ve dedi ki şüphesiz ki ben size Kadir gecesinin hangi gün olduğu, ne zaman olduğunu haber vermek üzere çıktım. Falanca ile falanca nizalaştı. Bu bilgi onun üzerine benden kaldırıldı. Yani unuttum, unutturuldum daha da. İki kişinin, iki Müslümanın kavga etmesi, hem de Peygamber'e Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet verecek şekilde kavga etmesi, hem de onun mescidine kavga etmesi. Sebebiyle bir bilgi Aleyhisselatü Vesselam'dan alındı. Devam ediyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam, umulur ki belki bu hal, yani bu bilginin benden kaldırılması, onu bilememeniz belki sizin için daha hayırlıdır. Öyleyse siz 7, 9 ve 5'te o günleri arayın. Kadir Gecesi'ni arayın. Bu hangi 5, 7, 9? 20'den sonraki 5'te 9. Yani 25. gece, 27. gece, 29. gecede arayın diye Aleyhisselatü Vesselam sahabesine bu Kadir Gecesi'nin hangi gecelerde aranacağını öğretir, anlatır. Müslümanların kavga etmesi veya yani Müslümanların Allah'a ve Resulüne ters gelecek onların hoşlanmayacağı bir işte bulunması ümmetin geneline şami olacak şekilde bazı şeylerden mahrum olmasına sebep olabilir. Nizahlar bu söylenir. Nitekim iki Müslümanın kavga etmesi kendi nizahlaşmalarından dolayı ümmete fayda vereceği umulan bir gecenin bilgisi Aleyhisselatü kaldırıldı. Unutturuldu. Şu gece diyecek unutturuldu. Ama gene Allah Azze ve Celle, Resulünün diliyle bize Kadir gecesinin Ramazan'ın son günlerini araması sevdiğiyle gene bizim hayırımıza, gene bizim menfaatimize olacak şekilde bir kapı açmıştır. Ona hamdolsun ey Daha fazla günleri Kadir gecesiymiş gibi arama sevdiyle hayır hasenatla ibadetle dolduracak şekilde dolayısıyla nafile ibadetlerimizi çoğaltacak şekilde bir çıkış kapısı açmış ve kazanca dönüştürmüştür. Ona hamdolsun ey Kadir gecesini aramak da gene imanın şubelerinden birisidir. Bu hadisin iman bahsini zikredilmesinin sınavı budur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen 47 oğlu hadisi okuyalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanların önüne çıkmış oturuyorken, insanların yanında oturuyorken, Cibril aleyhisselam çıktı ona geldi ve dedi ki iman nedir? Aleyhisselatü vesselam Allah'a, onun meleklerine Allah'la karşılaşmaya rasullerine inanman Aynı zamanda Dirilmeye yeniden dirilmeye de inanmandır dedi. Cibril aleyhisselam ikinci soru olarak İslam nedir diye sordu Aleyhisselam İslam Allah'a ibadet etmen Ve ona ortak koşmamandır Namazı kılmandır Farz olan zekatı eda etmendir Ramazan orucunu tutmandır dedi. Cibril onun üzerine Tekrar ihsan nedir dedi Buyur Aleyhisselam. Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu göremesen de muhakkak ki o seni görüyor. Cibril tekrar Aleyhisselam, "Kıyamet saati ne zamandır?" dedi. Aleyhisselam bu soruya cevaben kendisine soru sorulan kişi, kendisini kast ederek, kendisine soru sorulan kişi, soruyu sorandan daha bilgili değildir. Ancak ben sana onun bazı alametlerini haber vereyim. Birincisi, cariyenin efendisini doğurması. İkincisi, neydi belirsiz, kötü deve çobanlarının bina yapmada yarışmaları, birbirlerle övünmeleri, birbirlerine karşı böbürlenmeleri. Bu sorduğun soru, yani kıyamet saati sadece Allah'ın bildiği beş hususun içerisindedir dedi ve devamen Lokman Suresi 34. ayeti tilavet etti. İnna Allahi indehu ilmus saat. Ayetin tamamını okuyalım hemen yeri gelmişken. İnna Allahi indehu ilmus saati ve yunazzilul gaysa ve ya'lemu mafil'l erham ve ma tadri nefsun ma za teksibuha da ve ma tadri nefsun bi eyi ardın temut inna Allaha alimun habir. Luqman suresi 34. ayet Orada diyor ki Şüphesiz ki kıyamet saatinin Bilgisi Allah katındadır Bir Yağmur o yağdırır Dolayısıyla ne zaman yağmur yağdıracağını Alametler olmaksızın Sadece o bilir başkası bilemez İki Rahimlerde Cinsiyeti kast ediyor burada Rahimlerde olan da o bilir Alametler dışında onun dışında kimse bilemez Üç Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilemez. Dört. Ve hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez. Beş. Şüphesiz ki Allah çok iyi bilir ve çok iyi haberdardır. Ayet bu. Hadisin içerisinde bu ayeti zikretmesinin sebebi ise sorduğun kıyamet bu beş şeyin içindedir. İlk olarak da o gelmişti. Kıyamet saati. Elinin bilgisi Allah katındadırdı. Devamen bu cevapları aldıktan sonra Cibril aleyhisselam kalktı gitti aleyhisselam onu bana döndürün çevirin diye peşinden adam gönderdi ancak sahabeye hiçbir şeye ulaşamadılar onu bir daha göremediler ve bu kendisine haber verildiğinde işte bu Cibril'di insanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurdu bu hadisin iman bahsi içerisine gelmesinin sebebi açık iman nedir İslam nedir İhsan nedir kıyamet saati ve onun hakkında sorulmakta birebir imanla ilgili mevzular. İhsana bir değinelim kısaca. İhsan Allah bize nasip etsin ihsan ile ibadet edebilmeyi. Allah'ı görüyormuşçasına ama ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor. Bu üzerine düşünmesi gereken bir mesele. Çünkü bir insan düşündüğü, ibadet ettiği, kulluk yaptığı veya herhangi bir şekilde huzurunda durmayı istediği bir varlığa veya bir kişiye ne kadar yakın olursa o kadar kalbi hazır olacaktır. O kadar diğer şeylerden arınmış olarak tam haliyle, hazır bir kalple, hazır bir beyinle, hazır bir bedenle her şeyle orada olacaktır. Allah'a ibadet ederken ki halimiz de bu olabilirse işte ihsan hali bu. Sanki Allah Azze ve Celle'de karşımızda biz onun huzurundayız, ibadet ediyoruz el bağlıyoruz, rukuya gidiyoruz, sezdeye gidiyoruz. O hal üzere ibadet. Allah bize nasip etsin onu. İhsan budur. Der. Gerçekten de bir düşünelim Allah Azze ve Celle'nin huzurundayız. Karşınızda aramızda hiç kimse yok. Başka hiçbir kaygımız, gayemiz, maksadımız da yok. Gürültü patırtı, geçim derdi, çocuğun araması, efendim, iş kaygısı, patronun beklentileri, hiçbir şey yok hâce Allah ve onun karşısında ibadet eden bir zavallı kul. Bu hal üzere ibadet etme işte ihsan niyetsindenlendiriliyor. Ne güzel bir hal. Evet 48. hadis Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyuruyordu. Önemli bir hadis. Helal bellidir. Haram bellidir. Bu ikisinin arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa, kendisini korursa, dinini ve ırzını temize çıkartır, şüphelerden beri kılar. Her kim de şüphelere dalarsa, şüpheli işlere girerse, o korulluğun etrafında sürüsünü yayan çoban gibidir. Korulluğun etrafında, yani tel örgülerle çevrilmiş ve içeriye çobanın ve sürülerinin girmesini istenmediği bir arazinin etrafında koyunlarını yayan, otlatan bir çoban gibidir. Onun o koruluk alana girmesi yakındır. Ha girdi, ha girecek. Ha girdi, ha girecek. Bundan emin olamaz. İyi bilin ki her bir melikin, her bir hükümdarın, kralın koruluğu vardır. İyi bilin ki Allah'ın yeryüzündeki koruluğu haram kıldığı şeylerdir. İyi bilin ki cesette bir çiğnemlik et parçası vardır. Eğer o salih olur, iyi olursa tüm ceset, tüm beden iyi olur. Eğer o fasit kötü olursa tüm ceset bedenin tamamı kötü olur. İyi bilin ki o kalptir. Ebu Davuk başta olmak üzere. Alimler Dört tane hadis seçmişlerdir. Ve demişlerdir ki, İslam bu dört hadisin etrafında döner durur. Yani İslam'ı en güzel özetleyen dört tane hadis vardır. Onlardan birincisi bu. Şüpheli şeylerden sakınma adisi. İkincisi, Buhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Üçüncüsü, kişinin İslam'ının güzelliği, malan yani yani kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi hadisi İmam Malik'in muvattasında dördüncüsü de kişi kendisi için sevdiğini kardeş için de sevmedikçe <gülüyor> iman etmiş olmaz hadisi gene Bukhari Müslüm bu e, İslam'ının güzelliği malan yani terk etmesi hadis dışında gelen üçü de Bukhari Müslüm hadisi. sadece o hadis İmam Malik'in muvattasında geliyor çok önemli hadisler gerçekten. Tekrarlayalım. İslam'ın etrafında döndüğü. İslam'ın sanki özetiymiş gibi olan dört tane hadis. Birincisi şüpheli şeylerden sakınma hadisi. İkincisi ameller niyetlere göredir. Her kim neye niyetlerse ona kavuşacaktır hadisi. Üçüncüsü kişinin İslam'ının güzelliği, Müslümanlığın güzelliği kendisini ilgilendirmeyi, şeyleri terk etmesidir. Dördüncüsü de kişi kendisini sevdiği, istediği, arızladığı şeyleri Müslüman kardeşleri için istemedikçe iman etmiş olmaz. Bunlardan birisi az önce okuduğumuz Numan bin Meşir anh'tan gelen hadistir ki burada dikkat çekilmesi gereken bir mevzu var. Çünkü bu husus yanlış anlaşılıyor. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki helal de bellidir, haram da bellidir. Yani Allah Azze ve Celle'den de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ne bildirilmişse o mutlaka biliniyordur. Ya helaldir ya haramdır. Şüpheli bir şey yoktur. Ancak bu ikisinin arasında insanların çoğunun bilmediği şüpheli şeyler vardır. Yani bu acaba helal mi haram mı diye bilmediği ilminin yetmediği şüpheli şeyler vardır. Yoksa aslen onlar belli. Helal de var haram da var. Ama insanların çoğunluğu bunu bilmiyor. Yoksa İslam açıklamış. hepsini açıklamış şüpheli bir şey bırakmamış. Ama insanlar, bilmiyor. i̇nsanlar bilmiyor. Bilgimiz yetmediği için o karşımıza çıkan meseleyle veya sorulan meseleye karşı şüphede kaldık. Helal mi haram mı? Denizden çıkan ahtapot, köpek balığı, efendim, yengeç, istiridye, deniz anası. Yani balık diye isimlendirilmeyecek ve denizden çıkan, sudan çıkan canlılar yenilmez mi? Senelerdir, hatta asırlardır konuşuluyor. Peki İslam'da bu haramlar, helaller belli değil mi? Belli bu. Sadece insanlar bilmiyorlar bunu. Burası önemli. Helal de bellidir, haram da bellidir. İnsanlar eğer şüphede kalmışsa o onun bilmediğinin göstergesidir. Cahil olduğunu göstergesidir. Kişinin kendi kusurudur, eksiğidir yani. Her kim bu şüpheli bildiği, şüpheli yaklaştığı bu hususlara girmezse sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Kendini güvenceye almış olur. Kim de girerse, bu şüpheli şeylere dalarsa hem kalbinde şüphe var, emin değil hem de o işe girer dalarsa bunun Misali ne gibidir? Koruluğun etrafında yayan çoban gibidir. Nasıl koruluğun etrafına tel örgüyle çevrilmiş bir meranın etrafında çoban koyunlarından veya hayvanlarından emin olmaz her an o yasaklamış bölgeyi ihlal edebilecek gibi bir tehlike varsa şüpheye dalan kişi de bu şekilde tehlikeye dalabilir, harama düşebilir. Bundan dolayı şüphelerden sakınan dinini ve ırzını korunması gereken şeyleri muhafaza altına almış, koruma altına almış olur. Her melikin koruluğu olduğu gibi. Allah'ın bir koruluğu vardır. Nedir bu koruluk? Allah'ın haram koruluğundur. Öyleyse şüpheli şeylerle karşılaştığınız zaman onu terk edin ki Allah'ın haramlarına düşme ihtimalini ortadan kaldırın. O zaman o harama düşmemek için ne yapacağız? Koruluğun etrafına yaklaşmayacağız. Yani şüpheli şeylere yaklaşmayacağız. Hadisin son kısmı kalp ile ilgili bedenle bir çiğnemet vardır ki, bir çiğnemlik et aslı. Ama öyle bir çiğnilinlik et, öyle öneme sahip ki eğer o salih olur, iyi olursa, tüm beden iyi olur. O fasit bozuk olursa, kötü olursa, tüm beden bozuk olur. O kalptir. Kalp ise iyiye yönelecektir beden. Kötüyse kötüye yönelecektir Bu sebeple kalbimizi ne yapacağız? Haramlardan sakınarak temiz tutacağız. Çünkü Aleyhisselatü buyurur ki kul bir masiyet, günah işlediği zaman kalpte siyah bir leke meydana gelir. TB derse o tekrar cilalanır, parlar, temizlenir. Günah işledikçe o siyah noktalar çoğalır, çoğalır, çoğalır, çoğalır. Daha sonra simsiyah olur. Artık hakkı batıldan, batılı hakhtan <gülüyor> ayırt edemez. İyi yıkırttan ayırt edemez. Kötülük ona zevk vermeye başlar. Kötülükten hoşlanmaya başlar. Kendisi iyi olduğu zaman bedenin tamamının iyi olacağı o organı temiz tutmanı yolu Kişinin haramdan sakınması, günahtan uzak durması. Günahtan uzak duran kalbini temiz tutar. Dolayısıyla tüm bedenini iyi yapar, salih yapar. Günaha dalan kişi tevbe ederse de aynı şekilde kalbini temizlemiş olur. Ama tevbe etmezse o siyah noktalar arttıkça beden de sanki o kalple beraber siyahlaşır. Simsiyah bir adam çıkar karşımıza eğer bir resim edilecek, resimle ifade edecek olursa. Allah Azze ve Celle bizleri kalbini temiz tutan temiz yapan, günahlardan arındıran ve bedenini de salih yaptı kullarına kılsın. Tamam. 49. hadisimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümadan gelmekte o dedi ki Abdül Kays heyeti geldiği zaman Aysadü Vesselam'a Aysadü Vesselam dedi ki Abdül Kays diye bir kavim var. Bu kavim Aysadü Vesselam'a bir heyet göndermiş. Heyet ne yapar? heyet önemli bir mevzu için bir yerden başka bir yere giden temsilcidir. O dönemde de, İslam'ın yayıldığı dönemlerde de civar şehirlerden, civar beldelerden, yerleşik ahalinin liderleri veya birkaç tane yanına aklı başında insanlar seçilir, gönderilir. Onlar o yöre adına gelir, dini öğrenir, o yöre adına tekrar tebliğci olarak geri dönerdi. Böyle bir grup var, Abdülkays diye bir grup. Bu grubun temsilcileri Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği zaman Bunlar kimdir? Bu heyet kimdir diye sordu Onlar da biz Rebiya kabilesindeyiz dediler Size sizin gibi bir kavme ve heyete merhaba e, Utanmaksızın ve pişman olmaksızın merhaba hoş geldinizler. Hani onlar seçilmiş bir grup ya heyet temsilci ya Yani bu gelişinizden dolayı bizim yanımıza gelişinizden dolayı Döndükten sonra utanmayasınız utanmayacak şekilde bir gelişiniz olsun ve pişmanlık duymayacağınız bir gelişiniz olsun Ne bir temennidir bu devam edelim Dizeler ki ya Resulallah biz sana sadece haram aylarda gelmeye güç getiren bizimle senin aranda işte şu mudar kafirlerinden bir grup var bir mahalle var onlar bizim sana sürekli gelip gitmemize engel oluyorlar sadece haram aylarda bir savaşmak haram olduğu için biz sana gelebiliyoruz Haram elada yılda dört ay. İki, üçü arka arkaya, birisi ayrı. Bu haram aylarda geldiğimizden dolayı, sık gelemediğimizden dolayı, diyorlar, sözlerine giriş sebebi o. Sen bize bir şeyler emret ki biz onu arkamıza bıraktığımız kabilemizi tebliğ edelim, duyuralım, haber verelim ve onunla cennete girelim. Sık sık senin yanına gelemediğimiz için öyle bir şey söyle ki, biz onu arkamızı bıraktıklarımıza tebliğ edelim ve bununla cennet hak edebilelim. Öyle öz şeyler söyledi. Aynı zamanda içizekler hakkında da soru sordular. Çünkü o kavim çokça içki üreten bir kavim olarak biliniyor. Hani bazı yöreler vardır ya içkisiyle meşhurdur. Onlar da öyle bir topluluk. Bunun üzerine Resulullah ve sellem onlara dört şeyi emretti. Dört şeyde yasakladı. Onlara bir olan Allah'a imanı emretti. Ve dedi ki, bir olan Allah'a iman nedir, bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir, dediler. Yani sen bize söyle, bu cevap onu ifade eder. Sen bize söyle, biz bunu senin ağzından bizzat alalım, dediler. Onun üzerine Aleyhisselatü Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik yapmaktır, dedi. Yani iman ederek şu dört şeyi yapın, dedi. Evet. Nedir bu dört şey? Namazı kılmayı emretti. Zekatı vermeyi emretti. Ramazan orucunu emretti. Ganimetin beşte birini İslam devletine vermeyi emretti. onlarda da dört şeyden yasakladı. Bir hantem, iki dubba, üç nakir, dört müzeffet. Veya diğer rivayette mugayyer. Nedir bu yasakladığı dört şey? Bunların hepsi de içki ürettikleri testi. Birisi, örneğin, Khantem neymiş? Khantem çamurdan, kıldan ve e, kandan yapılan bir testi. Toprak. Topraktan yapılan bir testi. İkincisi ne? İkincisi dubba. O da içi oylmuş kuru kabak. Kabak. Testi olarak kullanıyor, kap olarak kullanılıyor. Üçüncüsü nagir O da kuruma ağacının kökü. Hurma ağacının kökünü çıkartıyorlar, onu da kap olarak kullanıyorlar. Yani işki yapmak için kullanıyorlar. Dördüncüsü de müzefvet idi, o da zift ile kaplanan bir kap. Mugayyerden şekilde birisi ziftle kaplanan, birisi katran ile kaplanan ve kap olarak kullanan bir kap. Bu ahali bu dört çeşit veya bir diğer varyetesi beş çeşit kabı içine hurmayı, hurmanın şurasını veya üzümün şurasını koyuyorlar. O çok kısa zamanda onu işkiye çeviriyor. Aleyhisselatü Vesselam bu dört kabı onlara yasaklıyor. Bunları kullanmayın diyor. İçki üretmeyin diyor. Daha sonra kapların kullanımı da Aleyhisselatü Vesselam helal kılmıştır. Yani bu yasağı neshetmiştir. Ancak bu kapları başka şeyler için kullanmak caizdirce bunu kullanabilir. Evet bu dört şey onun için yasaklandı. Bunlar bu kabile işki üretiminde çok önde olan kabileydi. Onlara bu dört şeyi yasakladı. Sonra da dedi ki sözünün devamında bu size haber verdiğim şeyleri koruyun. Bu 4-5 şeyi e, muhafaza edin ve arkanızdakilere, sizi gönderen kabileye bunları tebliğ edin. Dedi, onları gönderdi. Burada da daha önce okuduğumuz mevzuların haricinde yeni bir bilgiye ulaştık. İmanın kısımlarından olarak. Ganimet malının beşte birini Allah'a arasında vermek namazı, zekatı, orucu biliyorduk zaten şimdi ona ilaveten e, ganimet malının beşte birini Allah'a ve onun yolunda kullanacak hayır e, müesselerine vermek gerekiyor bu da gene imanın şubelerinden birisidir, bu hadisin burada zikredilmesinin sebeplerinden birisi de budur 50. hadis Umer ibnül Hattab radıyallahu anh'tan gelmekte bu tabda okuduğumuz ilk hadisti ameller niyetlere göredir her kişi için niyet ettiği şey vardır her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise o Allah'a ve Resulüne hicret etmiştir. Dolayısıyla onun için ecrini alacaktır. Her kimin de ulaşmak istediği bir dünyaya ise veya nikahlamak istediği bir kadın için ise on hicrette ne hicret ettiyse onadır. Dolayısıyla onun ecrini alacaktır ama niyet ettiği şeye ulaşacaktır. Hadisi bunu ilk hadis olarak biliyorsunuz. Biz okumuştuk. İzahını yaptığımız için geçiyorum şimdi. 51. hadis Ebu Mesud radıyallahu anh'tan İbni Mesud değil Ebu Mesud radıyallahu anh Başka bir sahabi evet. Nebi aleyhissalatü vesselam Buyurdu ki Bir adam Ecrini Allah'tan umarak Ehline infak ettiğinde O infakı Onun için sadakadır Bir adam Bir müslüman Bir aile reisi Sevabını Allah'tan umarak aile fertlerini infakta bulunursa onların zorunlu ihtiyaçlarını görürse infak derken bunu kısırıyor. Zorunlu ihtiyaçlarını görürse, yani ekmeklerini alırsa, kuru gıdalarını alırsa, elektrik faturasını öderse, ayakkabısını alırsa, giysisini alırsa ne bileyim işte zorunlu ihtiyaçlar biliyorsunuz. O zorunlu ihtiyaçlarını karşılar ve bununla da Allah'tan karşılığını isteyerek yaparsa bunu, yani sadece Eczni Allah'tan isteyerek yaparsa o onun için sadakadır. Allah ne güzel bir son dediğin şey ya. hariçen yaptık hocam ya bunu vazife olarak yaptık Allah <gülüyor> razı olsun de İslam'ın vazife olarak yüklediği şeylerde hep niyet e, soruşturma sorgulanmaz ne demek bu yani her namazımızı kılarken bunu Allah razı olsun yapıyorum diye kalbimizden geçirmemiz şart değil veya bir kimseye zulmetmememiz komşumuza iyi geçinmemiz orucumuzu tutmamız vekatımızı vermemiz efendime söyleyeyim, annem babamızın haklarına riayet etmemiz faizden sakınmamız ilahir farz ve haramlığın hepsine katabiliriz bunları yaparken her seferinde kalbimizden Allah'ım bunu senin için yapıyorum veya bunu ben Allah için yapıyorum diye geçirmemiz gerekmez bunun içine başka bir şey katmayacağız biz. başka bir niyet katmayacağız sadece Allah Azze ve Celle bir aile reisi olarak bunu bize yükledi mi, İşte bu yaptığımız sürece, başka bir menfaat bir beklentisinde olmadığımız sürece, bu gene Allah için yapmış bir ameldir. Bak bu ikisini ayıralım. Güzel ameller alışkanlıktır der Aleyhisselatü Vesselam. Güzel işler alışkanlıktır. Bunlar bizim için alışkanlık olur. Örneğin tuvalete girerken mesela aklıma geldi şimdi. Hep sol ayakla girmek mescide girerken hep ayakta girmek. Bunları sürekli düşünmemiz gerekmez. Bunları sürekli e, bunu ben Allah için yapıyorum demek gerekmez. Artık bunu biz ne için yapıyoruz? Dinimizin gereği için yapıyoruz değil mi? Evet. Elbise giyerken sağımızı önce giymemiz. Çakaltırken solumuzu önce çıkarmamız Temiz olmamız. Güzel kopmamız. Yani Allah'ı ve Resulü'nü mümin edecek ibadet de isimlendireceğimiz her işi ki, ibadet neydi biliyorsunuz? Allah'ı razı edecek ve hoşnut tutacak her iştir ibadet çeşitlerinden her neyi yapıyorsa sevap kazanacağımız umduğumuz her neyi yapıyorsak veya sevap kazanmak için her ne kötülüğü terk ediyorsak bunu yaparken Allah'ın rızası dışında başka bir gaye edinmeyeceğiz. Bunu zaten bizi İslam yüklemişse İslam öğretmişse, İslam bizi bundan mükellef tutmuşsa e, bunun için ayrıca Allah'ım sen rızanın için yapıyorum dememize veya bunu düşünmemize gerek yok. Bir aile e, Allah bunları bana emanet etti. Eşime emanet etti. Çocuklarımı da bir nimet olarak verdi. Onların sorumluluğunu bana verdi. Zorunluk yaşanan karşılamayı bana yükledi diye bir insan yaparsa bu gene Allah'ın sevabını olarak yapılan bir ameldir. Ama bunun içine mesela başka bir maksat katarsak Çolum çocuğun elin içinde rezil olmasın. Bak ne oldu şimdi? Niyet, niyet işte bozuldu. Işte işte. Ondan her istediğini yapmıyor diye beni kınamazsın diye yaptı. Başka bir niyet girdi. İşte o zaman Allah için yapmamış da başka bir şey yapmış olursunuz. O niyeti çıkartacağız hayatımızdan. Yoksa her seferinde, her yapacağımız güzel amel için bu mümkün de değil zaten. Amelle, yani niyetimizi kontrol etmemiz. Sadece biz ne cihetini kontrol edeceğiz? Allah rızası dışında başka bir niyet girmeyedik Ona dikkat edeceğiz. Cerir bin Abdullah radıyallahu gelen bir hadis. O dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu hususlar üzere beyat ettim. Bir, namazı kılmak üzere. iki zekat vermek üzere. Üç, her Müslümana nasihat etmek üzere beyat ettim. Ben, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu üç şey üzere beyat ettim. Yani söz verdim, ahit verdim. Bir, namazı kılacağım. iki zekatı vereceğim. Üç, her Müslümana nasihat edeceğim. Gene aynı sahabeden başka bir hadis. Bu lafızlara yakın bir hadis. O diyor ki, şüphesiz ki ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem'e geldim, o bana İslam üzere beyat ediyor musun dedi ve bana her Müslümana nasihatta şart koştu. Her Müslümana nasihatta şart koştu. Ben de o şart üzere ona beyat ettim. Buyuruyor. İman kitabı içerisinde gelmesinin sebebi her Müslümana nasihat etmek de imanın şubelerindendir. Zaten Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından altı hakkından birisi de nasihat istediği zaman Müslüman nasihat etmektir. Aynı zamanda bu bir haktır, Müslüman'ın hakkıdır. Bir başka Müslüman üzerinde. Bu şekilde hadislerimiz iman ile ilgili mevzuları içeren hadislerimiz bitmiş oldu. İnşallah o Teala haftaya ilim kitabından devam edeceğiz. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihanlik işadü en la illa en estağfurullah ve etubu ileyk ve ala Muhammed Zahiri davanı en elhamdülillahi rabbil alemin.